Allah'tan Şeytan'ı Rijim. الرحمن الرحيم. İnnələrdin amanu ve amirü sallıhât, kânat ləhm jannatü firdavs nüjûl. Xalidin ve bılgana Rasulüna <gülüyor> Nabiüll-Karim <gülüyor> ve nehme ola zâlîkemin alşa kerîn alşa çok aziz ve muhterem isimler her zaman ifade ettiğimiz gibi dünya ...bir misafirhanedir. Doğan ölecektir. Gelen gidecektir. Konan bir gün göçecektir. Akıllı insan... ...bahtiyar insan... ...şuurlu Müslüman... mana içerisinde düşünür tefekkür eder yaratılışının gayesi üzerinde bir ömür boyu çırpınır o bir aleme intikalinde telaşa kapılmadan gönül rahatlığıyla gülerek Rabbisine kavuşur evet geçen dersimde ifade ettim Bugün son dersimiz 7 <Gülüyor> ay Allah'ın Resulüne Mevla'nın Kabe'sine muvakkat olarak hicret ediyoruz. Sefer ediyoruz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri inşallah sıhhatle ve afiyetle daha hayırlı yıllar daha hayırlı günlerde Cuma'ları, has bu halleri kerem buyursun. Ve son seferimizde Mevlanın yüce habibi büyük resulü Cenab-ı Fakhrü'r Risalet Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin huzurunda alemi bekaya uçmayı ve Cennetül Bakiya gömülmeyi nasip ve mukadder buyursun muhterem Müslümanlar o insan ne kadar garip, ne kadar zavallı, ne kadar derbeder insan ki geçici zevkler için ebedi hayatını feda eder aldatçıdığı bir takım renklere kapılarak Mevla'nın veka alemindeki vereceği büyük nimetleri unutur ve teper. Halbuki ise insanoğlu diğer mahlukata nazaran akıl ve idrak, izan ve tefekkür gibi büyük nimetlere sahip ve masal kılınmıştır. Düşünecek en güzeli çirkine en alayı deniye en ulviyi alçağa Sönmeye mahkum olanları bir tarafa itip büyük büyük en büyük kuzura hazırlanmak suretiyle kurtuluşun müjdesini bugün alarak mevlasına sefer edecektir. Mutanemimiller tabii ki bütün hocalarımız derslerinde o aleme hazırlıktan o aleme hazır olmanın şartlarından kulu rızaya götürecek, kulu saadete götürecek, kulu muradına ertirecek, dünyada ve mahşerde emin kılacak, ötesindeki nimetler, devletler ve saadetler ve cemale kavuşturacak güzel amel ve halleri beyan ediyorlar. Biz de beş aydır derslerimizde bunu anlatmaya, kardeşlerimize duyurmaya çalıştık. Bugün mavzu olarak neşeyle ayrılmak için cenneti cennet mavzuunu cennete gireceklerin hali şanını sizlere kısaca arz edeceğim muhterem Müslümanlar şöyle ağız tadıyla ayrılalım diye evet Cenab-ı Hak dersimizin serlevasını lavasını eden ayet-i kerimede suretül kehfin son sahifesinde buyuruyorlar ki Estaizu Billah اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَ Onlar ki iman ettiler inanılması gereken bütün hakayıkı ilahiye kavi ve mazbut inançla inandılar <gülüyor> Muhterem Müslümanlar ben gençlerimize devamlı nasıl olmalarını tarif ederken onlardan beş şeyi isterim kısaca. Bir, imanlı olacaklar. Allah'a, Resulüne, ahirete ve inanılması gereken şeylere inanacaklar. kitapları, kaza ve kader. Öldükten sonra dirilmeyi ilave ettiğimizde altı ediyor. Amentü'nün manası da diyoruz buna imanın rükünleri. Evet, iyi bir imanla imanlı bir gençlik, imanlı bir nesil olarak yetişeceksiniz diye tembih ediyorum. Çünkü kalbinde imanı olan bir genç söyleyeceğim diğer vasıflara da haiz olursa melek haslet hale geliyor. Allah'ına karşı kul oluyor, Resulüne karşı ümmet oluyor, milletine karşı faydalı ve hayırlı unsur haline geliyor. Ebeveynine ve hocasına, büyüklerine saygılı oluyor. Allah'ın emrine uygun kanun ve nizamlara karşı devamlı itaat sahibi olarak yetişiyor. Ne devletinin başına bir gaile, ne hükümeti için bir dert kaynağı. Ne ailesi ne de etraf ve cemiyeti için sureti katiyede yükü ve ağırlığı olmuyor. Evet muhterem Müslümanlar. Ve bu tarih boyu tecrübe edilmiştir muhterem Müslümanlar. Tarih boyu tecrübe edilmiştir. İmanlı nesil dünyasını yeşerterek gelmiştir. Aksi ise sadece bir canavar, korkunç bir mahluk. Evet. ya. ve şeyi kısaca söyleyeyim. Birincisi iman. İkincisi ilim. İslam gençliği ilimle mücehhez ve münevver olacak. Tahsil yapmış olacak. Muhterem Müslümanlar cehalet denen, cehalet denen büyük belayı yenmiş olacak. Çünkü hikmet olan, hikmete uygun olan şudur ki cehalet her şeyin düşmanıdır. İlim de amel edilirse bütün saadetlerin anahtarıdır. İlmiyle amil bir nesil tabii. Onun için ilim tahsil etmeli diyoruz muhterem Müslümanlar. Hayrı şerden, hakkı batıldan, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, adaleti zulümden, hakkı ne hak olan şeylerden tefrik edecek. ve bütün hak tarafına hak tarafına hakikat tarafına yönelmiş olacak. İlmin gayesi maksadı bu. Hem kendisi tenevvur edecek hem de etrafını tenvir ederek bir hayat sürecek. Elim mübarek Müslümanlar. Allah'ın sıfatı ya Cenab-ı Hak'ın esma-i biri de Alim. Her şeyi bilen Molai-i Hani geçenlerde bir dersimde latif olarak geçti. Karanlık gecede Karataşın üzerinde kara karıncanın haneye mi gittiğini, daniyemi mi gittiğini, kalbinin, kalbinin niyetini, ona göre dilinin, lisanının fısıltısını, aç mı tok mu olduğunu bilir, ona göre ona uluhiyet vazifesini vaktinde ve yerde yerince yapar. Muhtemelen Müslümanlar, böyle alim olan Yüce Mevlamız, her hareketimizi bildiğine göre bu bilginin içerisinde bu şuurun içerisinde Rabbimize karşı azami derecede cahil davranmaktan sakınan bir gençlik evet üçüncüsü muhterem müminler yüksek ahlak ve edep gençlerden istiyorum iman ilimden sonra yüksek ahlak ve edep Hazreti Muhammed'in ahlakı ve edebi Hadisi şerifleri okumuştum. Yani gençler deyince tabii ki sizler bunu yapıyorsunuz diye böyle diyorum muhterem Müslümanlar. Yaşlı olanlar, uzun yıllar ömür sürenler bu söylediklerimi defaatle duyduklar için gençlerden istiyorum diyorum. Evet. Yaşlı olanlar mutlaka Defaatla ve uzun ömürle bunu dinlemişlerdir. Kafalarında ve kalplerinde yer etmiştir. Ellerinden geldiği kadar iman ve aşkla, ilim ve marifetle sakalları ağarmıştır. Ve üçüncü olarak da yüksek ahlak ve edep. Ya Allah'ım. Kainatın en yüce insanı, en yüce peygamberi, Kur'an'ın nazil olduğu günler, sabahlara kadar kıyamlarda tırnaklarının dibine kan oturuyor, topukları şişiyor. Tevarramet kademahu, Şemal kitaplarında tabir bu. Ayakları tevarrum ediyor Müslümanlar. Niçin? Sabahlara kadar ibadet ve taat ile meşgul olup Rabbü Zülcelal'ime şükredeceğim diye. Çok kısa arz edeyim. Ayşe Validemiz öyle diyor peygamber efendimizi yanımda görmedim diyor halbuki o gece benim yatağıma gelmişti telaşlandım diyor Esrafıma bakmadan diğer hücuratı gezmişim oralarda yok geldim baktım ki secdeye boş elbise gibi yığılmış adeta secdeye boş elbise gibi yığılmış adeta sallallahu teala aleyhi ve sellem evet hatta bir aralık hayatından şüphe ettim diyor acaba peygamber efendimiz rabbisine mi uçtu diye korktum diyor yaklaştım nefes alıp verdiğini hissettim rahatladım diyor o arada iki rekat namazdan sonra gözyaşları mübarek sakalını ıslatmış önünü ıslatmış Seccadesinin secde muhallini sırsıklam etmiş Bilal-i Habeşi imsak ezanını okuyup istizan ediyor esselamu aleyküm ya rasulallah girmeye izin var mı Buyur ya Bilal. Giriyor. Bakıyor Peygamber Efendimiz böyle bu halde. Naz ve niyazın gözyaşları içerisinde. Ya Resulullah, geçmiş ve geleceğinizi Allah affetti ve bağışladı. Li yafira laka Allahu ma taqaddama min zenbika ve ma ta'akhhar <gülüyor> ve yutim nimatahu aleike ve yahdika siratan mustaqima. Ayetinin masarı sensin. Böyle olduğu halde siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulullah? Peygamber Efendimiz'in cevabı bu. Müslümanlar, müminler, Allah'ın kulları. Allah Resulü'nün Cenabı Bilal'e cevabı bu. Ya Bilal, efela ekûnü abden şekûrâ. Bu kadar nimetleri bahşeden Yüce Rabbime şükreden bir kul olmayayım. Ya. Müslümanlar şükreden bir kul olmak için mum gibi gözyaşlarıyla huzurunda evet. durmaklar. Aşk eri Mevlana, Koca Sultan, Koca Veli öyle diyor. Aşk mi varu hemisuz ez talep, hem şu şem'i serbüride cümleşer. vaslı ilallah olup rıza ve cennete ermek ister misin? Fitili bükülmüş mum gibi Mumun fitili bükülürse böyle yana, yandıkça o taraftan şipir şipir şipir damlar muhterem Müslümanlar. Mum yaktık biz vaktinde, o günleri gördü. Fitili bükülmüş mum gibi yüce yaratıcının huzurunda gözyaşları dökerek sabahlara kadar ibadetle kaim oluyor. Öyle diyor askeri, öyle diyor. Eş mi baru he misuz ez talep. Hamd-ı şem'i serburi da Bak bak mümin kardeşim. Peygamberimizin şan-efendimizin mübarek halini Mevlana çizerek nasıl tüllendiriyor bakınız. Mum gibi sabahlara kadar şipir şipir gözyaşları dökerek kıyamlar, rükular ve secdelerle yüce Rabbine kulluk et. Genç kardeşim, genç evladım Mutlaka ibadetten nasip alacaksın. Ecdadın harp saflarında, kum torbaları gerisinde bile ibadetini, namazını, orucunu ihmal etmezlerdi. <gülüyor> Devamlı benden duyduğum şey, kanuni son yana seferinde 90 küsur yana, 50 içerisinde bir paratorluğun sahibi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 cihat saflarında uçmama mani olmayın diyor ve ordusunun önünde 90 küsur yaşında muhteremim ile Viyana seferinden dönüş çadırında secdeye varış Sübhane Rabbiyel Ala Sübhane Rabbiyel Ala Sübhane Rabbiyel Ala derken Mevlasına uçup gidiyor Yavuz Sultan Selim dünyaya sığmayan adam Muhtemem Yavuz Sultan Selim, evet 45-46 yaşları arasında alemi cemale giden kişi, dünya haritasını seriyor, resmi elbisesiyle, saltanat kaftanıyla şöyle bir adımlıyor. Bu alem diyor, bir sultana belki ama iki sultana yetişmez, dar gelir diyen insan. Muhtemem Müslümanlar, Hacı Beysade hocamız... O sultanlar 50 veli kudretinde derdi. Koca üstad, Hacı Veşhadeli Mustafa Efendi hocamız öyle derdi sohbetlerde. Onlar 50 veli kudretinde gücünde insanlar. Kurbanım ben onlara yanaklarım onların ayak izinde. Yanaklarım onların <gülüyor> ayak izinde. Niçin İslam için yaşamışlar? İslam için ölmüşler. Allah'a giden yolda koşuşunuz muhteremimler. Koşuşunuz. Tamam mı? Allah'a ve rızaya ve cennete giden yolda cennet maratonu, rıza maratonu, cemal maratonu bu. Sabiqu ila mağfiretin min rabbikum. Sabiqu ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arzuhas semavatü vel ard. Ey Müslümanlar, Müsabaka ediniz genişliği, semavat arzın genişliği olan cennetlere kavuşmak için. Kapı muhterem cemaati hoca bahşişi falan zannetmeyin. Kur'an'dan ayet okuyorum size. Allah kelamı. Öyle bir yolda müsabaka ediniz ki, öyle bir yolda koşuşunuz ki, öyle bir yolda birbirinizi geçmek için azmedin ki, O yolun sonunda bir mümine semalarla arzın genişliği kadar cennet verilecektir. Duyuyor musun Müslüman kardeş? Duyuyor musun? Allah'ın bir mümin kuluna vereceği cennetin eni boyu, semavatı arzı birbirine eklediğiniz zaman ne kadar genişlik meydana geliyorsa o kadar genişlik. Muhtanem Müslümanlar ben bu mavzu açıldı mı mutalam esnasında gördüğüm şu latifeyi mutlaka tekrarlarım. Cennet müminler cennetlerinde Müslümanlar ebedi kalacaklar. Halidine fîhâ Yüz Yüzyıl hayır. Bin sene hayır. Hayır. Milyon asır, hayır. Halidîne fîhâ ebede. Ebedi orada kalacaklar. Ebedi kaldıkları halde cennette kendilerine hizmet eden huri ve dilmanların hepsiyle tanışmış olmayacaklarmış. <gülüyor> Ebedil abad cennette kalacaksınız da daha henüz hizmet edenler içerisinde tanımadığınız huriler gılmanlarınız olacakmış bir ikincisi ebedil abad kalacaklar da Allah'ın vardığı cennetlerde görmediği yerler ve bağlar ve bahçeler olacakmış daha göremediği ulaşamadığı Allah'ın eltaf ve kudreti sonsuzdur sonsuz şu edramı semaviye bakın şu kainata bakın milyarlar senedir trafiğinde hiç karışma var mı düzende hiç bozulma var mı her şey onun emriyle mest ve mütehayyir ebediyetlere doğru akıp gidiyor ve Mevla, ve Mevla zor günlerde muhterem Müslümanlar asıl ve asıl zor günlerde Allah'ı şeriatı İslam'ı Hazreti Muhammed'in nurunu seçip bu yolda ben de varım diyerek Gerçek mümin olarak müstekin bir mümin olanlara hudutsuz nimetlerini bahşedecek. Bu zannetmeyin efendiler Tahir Hoca'nın bahşişi filan değil. Kimseye ben vallahi ihsan filan dağıtmıyorum. Allah'ın Kur'an'da vaadi bu. Allah'ın Kur'an'da vaadi bu. Mevla yüce yaratıcı böyle istiyor. Rabbim bizi zatına giden doğru yolda daim kıl diye dua ediyor muhterem Müslümanlar C Firdevs cenneti dedik innel lezine amenu ve amilu salihati evet güzel amel işleyenler için dedik halidine fiha la yebûne anhâ hivela ilave diyor Cenab-ı Hak <gülüyor> daim ve ebedi orada kalacaklar artık oradan çıkmayı da arzu etmeyecekler Allahu Zülcelal de onlara buradan bir başka yere gidin demeyecek ebedi olarak o nimetler o cennetler o saadetlerde kalacak hatta isterseniz buraya şunu da ilave edeyim Cenab-ı Hak Kullarım bir istediğiniz var mı diye buyuracak. Ben evvelce de size duyurdum bu hadis-i şerifi. Ramuzul ahadiste. İnne ehlel cenneti le yehtâcûne ilel ulemâyi fil cennâ kemâ yehtâcûne ileyhim fil dünya. İslam peygamberi ehli cennet dünyada alimlere muhtaç oldukları gibi cennette de ilme muhtaç olacaklar. Alimlere muhtaç olacaklar diyor Peygamber Efendimiz. Niye mi? Bütün ehli cennet cennete yerleşmiş. Bütün ehli cehennem ateşteki yerini almış. Rabbim seni muhafaza buyurur. <gülüyor> isınmış, ısınmış bir lambayı tutamıyoruz. Isınmış bir lamba camına dokunamıyoruz. Çatır patır eden bir ateşin kıvılcımından bile nasıl kaçıyoruz değil mi? ekteşimik eteğimiz alev alır diye ya yazın sıcağında gölge arıyoruz. Hararetli günlerde soğuk suya talibiz değil mi muhteremimiler? Acaba Allah'ın cehennem ve ateşine nasıl sabredilecek? Düşünüyor musunuz muhteremüsün ve ebedi kullen ma navucet <gülüyor> culuhum badalnahum culudan li Vücut yanıyor, eriyor, akıyor. Tekrar vücut tekrar tekev tekevün ediyor. Gene yanıyor tekrar. Yani ebedil abat böyle. Sonu yok bu işin. Ehli cennet cennette. Ehli cehennem cehennemde. Evet Cenab-ı Hak ehli Kullarım benden bir istediğiniz var mı? Ehli cennet. Birbirinin yüzüne bakıyorlar. Yahu Rabbimizden daha ne isteyelim? Her şeyi on katlayarak. Yüz katlayarak, 700 katlayarak, 700 bin katlayarak, 700 milyon katlayarak ve hesapsız katlayarak edir ve sevabımızı lütfetti. Kur'an ayetleri bunlar. Evet muhterem Müslümanlar, e, Rabbimizden daha ne isteyelim? Biz dünyadayken, müşkil işimizi gider alimlerden sorardık, Nurşitlerden sorardık. Gidelim alimlerden soralım diyorlar. Cennette ehli ilmi arıyorlar ve soruyorlar. <gülüyor> Rabbimiz bizden, İsteğin diyor, bir isteğiniz var mı diyor, ey hocalarımız, alimlerimiz. Ne isteyelim Cenab-ı Hakk'tan? Peygamber Efendimiz sor, buyuruyorlar ki, ilim adamları soruyorlar. Senin halin neydi, senin sıfatın neydi? Biri diyor ben şehittim, o bir diyor ben Gaziydim o bir diyor ben felandım, o bir diyor servetimi Allah yolundarcadım. Onlara sen şunu iste, sen şunu iste, sen şunu iste. Hepsi bir şeyler istiyorlar. Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretlerine arz ediyorlar Mevla bütün bunları verip lütfetti zaten buyuruyorlar ki bunların hepsinin üzerinde size bir nimetim var sizden razı oldum bir daha ebedi gasap etmeyeceğim artık <gülüyor> ve rızlanum min Allahi akbar zelike huve azim ve rızlanum min Allahi akbar azim Muhterem Müslümanlar Cenabı Hakk'ın rızan ekberi. En büyük, en yüce rızası. Bu da tecelli ettikten sonra Cenab-ı Hak Cellevâli Hazretleri, bütün bunların da üzerinde bir nimetim var. Buyurun cennetül müşahedeye buyuracaklar. Cennetül müşahede. Cemali rü'yet cenneti. Ya. Fahri kainatın fahri kainatın Miraç gecesinde perdesiz ve hicapsız gördüğü Cemalullah'ı görmenin vakti ve anı ve saatı gelmiştir. Cenab-ı Hak kullarını cennetül müşahedeye davet ediyor. Sekiz cennet, tekrar ediyorum latif olarak, sekiz cennetin üzerinde cennetül müşahede ve orada her mümine ayrılmış bir serir, bir koltuk var her mümine Müminler pır pır uçuşarak Muhtemelen Müslümanlar Oradaki ceset buradaki gibi böyle Kaba olmayacak Kesip olmayacak Meleklerin cesedi gibi olacak Ruh maal ceset olacağız ama Cennete ruh maal ceset gireceğiz ama Şahrani diyor ki Oradaki ceset buradaki gibi Leş ve cife olan ceset cinsinden değil Nur üstüne nur Üstadım Üstadım Şeyhim Mahmud Sami Ramadanoğlu Hazretlerinden Medine-i Münevvere de Bir sohbetle dinlemiştim bu manayı Bu sohbeti Üstadımın mübarek dilinden dinlemiştim Öyle diyordu Müminler cennetil müşahedeye Uçuşarak gelecekler Herkes Elinde bilet ve numaraya filan ihtiyaç yok Gönüllerine takılmış Radarla makamlarına göre koltuklara gün konmuşsa hiç sürtüşmeden kendi makamına gelen oturacak, gelen oturacak, gelen oturacak. <Gülüyor> muhterem ümriler sohbeti bugün bununla bitireceğim artık. Ben size arşın gölgesindeki yedi zahtan da bugün bahsetmek için hazırlandım geldim ama saatler böyle evet saatler bitiyor muhterem Müslümanlar. Evet. Herkes koltuğuna oturuyor. Muhterem müminler, evvela Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey mümin kullarım, size güzel ses dinletmek istiyorum, arzu eder misiniz? <gülüyor> hani şimdi, felan yerde şölen var, felan yerde toplantı var, felan yerde saz var, felan yerde caz var, felan falan diye, efendim, sanatçılar Kars'a kadar gidiyorlar, Iğdır'da, Muş'ta, Keşan'da, ...gösteriler yapıyorlar... Bir ...memleketin evladının gönlünü almak için... ...filan bir şeyler yapıyorlar ya... ...sesler, cazlar, sazlar dinletiyorlar... ...Cenab-ı Hak... La teşbih ve la temsil... Ya. ...aşk eri... ...Mevlâ öyle diyor... Nefsi i tûta... ...mest-i nukles-tû ki rûh-et i kalbî Mesnevi muhterem Müslümanlar... ...aşk eri öyle diyor... Nefsin içkinin ve şarabın mesti ve sarhoşu oldukça ruhun gayb salkımını göremeyecektir diyor. Ya ruhun gayb salkımını yani cennet nimetini göremeyecektir diyor. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, aziz gençler, dünyada nefsinizi frenleyiniz, kendinizi çeket kendinizi çeke tutunuz. Allah Resulü'nün yolunda yürüyünüz niçin yapmıyorsun evladım denildiğinde ben Rabbimin cennetlerini ve nimetlerini rıza ve saadetini vereceği bütün büyük mükafatı bekliyorum Herkesine pırıl pırıl ve tertemiz bir hayatın peşinde olunuz evet dünyada yalellilere, dünyada zilzurna havalarına dünyada saatlerce uyan kadın kadınlar ekranına bakmayan gençler Hocamca ayağını denge al hocamca, hocamca, müftiyamca, vağızamca, imam efendi ayağını denge al. Görüyor, biliyor, duyuyor, şah damarından sana daha yakın neyle meşgul olduğum zabıt varakalarına en küçüğü, en büyüğü resmediliyor şekil ve görüntüleriyle beraber. Mahşerde Cenab-ı Hak itiraz bırakmayacak. Görüntüleriyle beraber bak kulum şu yaptıklarına diyecek ona göre çare yok mu hocam be çare iyi kul olmak evet çare iyi kul olmak Ya Rabbine yönelmek şeriatine sarılmak Kur'an'ın ışığında olmak Hz. Muhammed'in sünnet çizgisinden ayrılmamak Asil ecdadıyın Osmanlı dedeyin neşesiyle yaşamak Ve sonunda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek Güle güle ebedi aleme intikal edip Rabbine kavuşmak Muhterem ünliler artık bugün cennetten bahsediyorum size veda dersim dedim yani ağız tadıyla ayrılalım diye böyle yapıyorum Cenab-ı Hak cennette cennetin müşahedede kullarına ey kullarım size güzel sesler dinleteceğim buyur ya Rabbi cennette en güzel sesli huriler ve ilmanların korosu hani bazen televizyonda görüyorsunuz ya muhterem Müslümanlar güzel giyinmiş ay yüzlü insanlar Evet, ben manevi yönünü söyleyeyim onun. İlahiler söylüyor. Yani onun önüne oturduğunuz zaman evliya ve murseliğinin sıfatlarından bahseden kasideler, neşideler, evliyanın ilahileri orada dinleniyor. Böyle bir koro. Yüzlerine baktığınız zaman bin defa daha bakasınız gelir. Öyle güzellikler sahneye çıkıyorlar. Okuyorlar. Herkes mersit, Herkes Cennetül müşahide diyorum Herkes mest Sonra muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak buyuruyor ki Size bundan daha güzeldir ses dinleteceğim İster misiniz ey kullarım İsteriz ya Rabbi Ya davut kullarıma çık Zebur oku Cenab-ı Davud aleyhisselam çıkıyor Zebur okuyor muhterem Müminler Sahneye tabiri Cahil öyle diyorum Ehli cennetin önünde yüksek bir yere Çıkıyor zebur okuyor Cenab-ı Davud Aleyhisselam'a Cenab-ı öyle bir musiki, öyle bir ses, öyle bir saut öyle bir ahenk rütfetmiş ki Muhterem Ümürler Sahraya çıkarlar Bütün insanlar oraya toplanır Vahşi hayvanlar bu sesin ahenkini duymak için kenara gelir kuşlar semada uçarak bu sese kendilerini kaptırırlar biz Şarani tenbihül Muhterri'nde naklediyor, bir seferinde Süleyman Aleyhisselam kürsüsünün dibinde kalkıyor, babasının kolundan tutuyor. Baba diyor yeter artık, yoksa önündekilerin tamamı ruhunu kaybedecek, sağdan katmayacak diyor. Saymışlar bir seferinde, 24 bin bir seferinde 36 bin kişi ruhunu kaybetmiş. Yani mest olarak Alevi Cemal'e uçmuş. Okunan zebul'un sesin güzelliği Rabbani neşeden dolayı uçan gidiyor, uçan gidiyor. Evet, on binlerce insan. Davud aleyhisselam okuyor, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey kullarım size bundan daha güzel bir ses dinletmek istiyorum. <gülüyor> İstiyor musunuz? İstiyoruz ya Rabbi. Ya Muhammed, çık sureyi Muhammedi oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, evet, Hazreti Adem'den kendi gününe, kendi gününden sabahı haşla kadar müminlerin topluluğuna karşı Sureyi Muhammed'i, Muhammed'i sesiyle okuyor. Gönüller daha çok mest, ruhlar daha çok açılıyor. Muhterem Müslümanlar, zevk üstüne zevk. Sadakallâhul azîm diyor Peygamber Efendimiz, yerine çekiliyor, seririne oturuyor, Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey kullarım size daha güzel bir ses dinletmek istiyorum ister misiniz? Arkasından ne geleceği belli değil mi muhteremimiler? emirler? Peygamberi Zişan Efendimiz'den sonra daha güzel, daha güzel, daha güzel, Kıyamet sabahına kadar daha güzeldir ses. İstiyoruz Ya Rabbi, evet, istiyoruz Ya Rabbi, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri mekandan münezzeh olarak Suretü'l-El'am veya Suretü'l-Rahman, ikisinden biri. suretül Enam veya Suretü'l-Rahman, iki sureden birini bizzat okuyor, bizzat. Ya Rabbi. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, o ses kulakla dinlenmiyor artık. O ses kulakla dinlenmiyor artık. O ses vücudun bütün atomlarıyla dinleniyor. Yani bugünkü tekniğe göre, bugünkü tıbba göre, bugünkü kimyaya göre, evet vücutta milyarlar atom Hüceyrat. En küçük hücrelerimiz. Atomdan sonra nötron, nötron, nötron sonra proton, proton, proton sonra elektron falan deniliyor muhtemiz malar. Vücut da atomlardan müteşekkildir. Onu vücudumuzun, sizin anlayacağınız, benim anlayacağım şekilde söyleyeyim. Vücudumuzun, varlığımızın zerreleriyle dinleyeceğiz. Mekandan, münezzeh olarak Allahu u Zülcelal'in sureyi Rahman'ı okumasını dinleyeceğiz. Kulların, kullarım size bundan da daha büyük bir nimetim var. Buyuracak Mevla. Ya ya, ya. gençler gençler gençler ve ihtiyarlar Allah'ın nezdinde olana gönül veriniz. Dünyanın yaldızına aldanmayınız. Sağdan soldan gelen parazitlere, seslere, davetlere ödül vermeyiniz, pabuç bırakmayınız arşın sahibi sizi zatına, cennetine, nimetine rızasına davet ediyor. Tamam mı? Muhterem mimiler. Evet. Ve ondan da o birinden de diğerinden de büyük bir nimet. Cenab-ı Hak cemalini arz ediyor. <gülüyor> Cenab-ı Hak cemalini lütfediyor. Cemalini ihsan ediyor ve vaadini yerine getiriyor. Peyomber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innekum sahih hadis innekum seteravna rabbekum kema teravnel kabara leyletel bedr felâ tuzâmûn sahih hadis sizler ey Allah'ın kulları ey ümmeti Muhammed bir gün gelecek Rabbinizi Bedir gecesinde 15. gecede ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz kameri gördüğünüz gibi göreceksiniz. Zerre kadar şüpheniz olmasın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gerçek müminlere ben de naçiz halimde bu haberi ulaştırmış oluyorum. Cemalullah'ı gören kullar anın da secdeye kapanıyorlar. Tahammül mümkün değil. Anın da hepsi seririnin önüne secdeye kapanıyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor: Ey kullarım, başınızı kaldırın, artık burası darul mükafattır, darul ibadet, darul ubudiyet, kulluk yeri değil, secde o dünyadaydı. Dünyada yaptığınız secdeler karşılığı mükafat olarak cemalime doya doya bakar. Cemali görenler geri köşklerine dönüyorlar onları aileleri karşılar diyor. Demek ki hanımlar için ayrı bir tecelli vardır. Ayrı olacaktır. Aileleri karşılar. Efendilerine derler ki bu ne nur sizde. Gittiğinizden çok başka döndünüz. Gittiğinizden, bizden ayrıldığınızdan çok başka döndünüz. Onlar diyecekler ki Mevla bize cemalini gösterdi. Bu gördüğünüz nur o cemalin nurundan akistir diyecekler muhtemelen. Evet. Kişi vardır devamlı görecek diyor. Kişi vardır saatte bir görecek. Kişi vardır günde bir görecek kişi vardır ayda bir görecek. Kişi vardır yılda bir görecek. Yani cennette olduğu halde Cemalullah'ı görüş dünyadaki hal ve amellerimizle mütenasiptir muhteremimiler. Orantılıdır. Onun amellerin karşılığıdır. Evet. Baizid Bastami öyle diyor. Allah'ım öyle kulların vardır ki eğer gözü cemalinden bir an ayrılsın Cennet onlara niran, cehennem ve ateş olur diyor. Allah'a böyle bağlı olan kulları vardır. Muhterem mümiler, ben bütün kardeşlerim için Rabbimden istiyorum. Bizi zatına ve rızana layık kul eyle. Cennetini ve cemalini bizlere ihsan buyur diyor. Kısa bir dua ediyorum ve cumamızı kılacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve العاقبة للمتقين. وصلات وسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وحدنا ووفتنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Allahümme اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظahirين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون Allahümme اغفر لümmeti Muhammed Allahümme asbih ahvali ümmeti Muhammed Allahümme tecaوز عنا وعن جميع ümmeti Muhammed Allahümme اجعلنا من الكاملين في ümmeti Muhammed اللهم navi ilübana ve ilüb aüme Muhammed. Allahümme şerah südorana ve südor aüme Muhammed. Allahümme zeyin quburana b anvarı Kur'an, صلى الله عليه وسلم. Vahşürne gâdan tahteli vay, Seyyid Ânam, Seyyidina ve Mâullana Muhammed aleyhisselatu vesselam, Vâj-ı Akhir kelamina, La ilahe illa Allah, Muhammed Rasulullah, Nazirin ila vâj-ı Kârim, Bihürmeti Seyyid Âmbiyay ve Mursâlin. Allâhumma, Âzal <gülüyor> Allahum mensuril islam ve'l muslimin. Allahumma ayyidil islam ve'l muslimin. Allahumma ali kelimatal hak ve'd din. Allahumma ayyidil mucahidin ya rabbal alamin. Anta mevlana fanseurna ala'l kavmil kafirin. Anta mevlana fansurna ala'l kavmil munafikin. Anta mevlana fansurna ala'l kavmil murtadin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi uluhiyetinde makbuliyetler nasip ve mukadder eyle ya Rabbi Amin. cümlemizi ve yavrularımızı Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil Amin. ahkam ile amil Amin. hikmetiyle kamil eyle ya Rabbi Amin. cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar musibetler felaketler facialar hususiyle düşman istilasından masum ve mahfuz eyle ya Rabbi Amin. Memleketimiz ve Necip milletimize diniyle, imanıyla, aşkıyla, İslam'ın nuruyla hayırlı hizmet vermek isteyenleri daima ve her ile mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi Cennet vatanımızı rahmetinle, feyzinle, bereketinle dolu kıl İslam davasını imanlı İlimle dolu, yüksek ahlaklı, ibadet ve taaattan hazzı olan minare gibi doğru milyonlar gençlik ile, İslam gençliği ile teyit ile ya Rabbi. Salihlerimizin dualarını kabul ederek bize hayırlı günler göster ya Rabbi. Cuma'mızı nur cuması kıl, sulur cuması kıl, afif cuması kıl, mahvet cuması kıl. Nice hayırlı cumaları ağız tadıyla, neşe ve sürurla bizlere nasip ve bu eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sübhane rabbike rabbil izzetev ma Ve selamun alel murselin. rabbil El Fatiha.